Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu Larif'in Eşrefoğlu Rumi Hasretleri Muhabbet Kuşu'nun Gagasındaki İp Mısır'da bir kızı ve altı torunu olan dul bir kadın yaşarmış. Bu zavallı kadın cazibeliğiyle girer, hafta sonları da bunları satarmış. Bunun karşılığında aldığı altı yüz dirhemin bir kısmıyla bir sonraki hafta için ip alır, diğer kısmını da yetimlere harcarmış. Salihâ ve gayretli bir kadınmış. Her akşam Hak Teâlâ'ya, İlahi, şu yetimlere acı, onların rızıklarını gönder. Beni bu iplik kehirmi azabından kurtar. Artık yaşlandım, gücüm yetmez oldu diye dua edermiş. Bir gün, Altı yüz eden ipliği alıp pazarın yolunu tutar. Yolu, bereketimizin vesilesi olan, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Kuddise Sırrıhu, Evinin önünden geçer. Şeyh Hazretleri, Sabah namazını kılmış, Mescidin dışında, Müritleriyle sohbet ediyormuş. Kadın şeyhi görünce, Kendisine saygı gösterir. Şeyh Hazretleri de, İltifat buyurup gel bacım hoş geldin nereye gidiyorsun böyle diye sorar kadın sultanım der eğirdiğim ipliği satmak üzere pazara gidiyorum şey hazretleri ipliğine bir bakayım deyince kadın eğirdiği ipleri takdim eder şey hazretleri ipleri bir süre inceledikten sonra bizden de bükülmüş iplik isterler istersen ''Bu haftalık ipliğini biz satalım.'' der. ''Kerem buyurursunuz.'' der kadın. Şeyh Hazretleri, latife yapar gibi, ipliği mescidin damına fırlatır. İpliği atmasıyla birlikte, nereden geldiği bilinmeyen bir muhabbet kuşu, ipliği kaptığı gibi uçup gider. Kadın ve dervişler, kuşun ardından baka kalırlar. Kadın, ''Bu nasıl iştir?'' diye geçirir içinden. Dervişler, Hayretler içindeki kadına susmasını işaret ederler. Zira onlar, şeyhlerinin her halinde bir hikmet olduğunu bilirler. Bu işaret üzerine kadın sesini çıkarmaz. Şeyh hasretleri ''Bacım üzülme, satılsın.'' diye ipliğini gönderdim. ''Satılsın, parası gelsin, sen de o zaman paranı alırsın.'' der. Kadın itaat edip evine yönelir. Ertesi gün gelip parasını sorar. Şeyh hazretleri, ipliğiniz satıldı. Ancak daha parası gelmedi. Birkaç gün sabret der. Kadın yine evine döner. Bir hafta sonra tekrar geldiğinde, Bacım biraz gecikti ama, Yarın gelip paranı alabilirsin der. Kadıncağız iyice daraldığından, Dışarı çıkıp dervişlere, Bu nasıl bir latifedir? İpliğimi dama attı. Kuş onları kapıp götürdü. Bir daha bu iplikele geçer mi diye söylenir. Dervişler öyle söylenme hatun. Bunun mutlaka bir hikmeti vardır. Birkaç gün daha sabret derler. Kadın bir daha evinin yolunu tutar. Oradan ayrılmasından az sonra dergaha birkaç tüccar gelir. Şeyhin huzuruna çıkmak için izin isterler. İzin çıkınca içeri girer. Şeyhin ellerini ve ayaklarını öperler. Arkasından bin altın çıkarıp şeyhe verirler. Şeyh hazretleri altınları alıp yastığının altına koyar. Bir süre sonra tüccarlar izin isteyip ayrılırlar. Bunu gören dervişlerden biri tüccarların arkasından gider. Onları yakalayıp şeyhimize getirdiğiniz bu altınlar neyin karşılığıydı der. Tüccarlardan biri cevap verir. Gemiyle Mısır'a gidiyorduk. Denizde fırtına çıkıp, Yelkenlerimizi parçaladı. Az kalsın gemi batıyordu. Fırtına dindikten sonra, Kaptanın yanına çıkıp, Yelkenleri onarmanın bir çaresi var mıdır? Diye sorduk. Kaptan, Beş veya altı yüz gramlık bir ip olsaydı, Yelkenleri diker, Gemiyi yeniden yüzdürür, Yolumuza devam ederdik dedi. Bunun üzerine hep birlikte, Ey Sultanımız abdülkadir Geylani, bize beş altı yüz gramlık bir iplik gönder. Malımızdan sana bin altınlık borcumuz olsun diye yalvardık. Biz böyle yalvardıktan hemen sonra bir kuş belirdi. Gagasında tuttuğu ipliği bırakıp gitti. Bu ipliği tarttığımızda altı yüz gramlık bir iplik olduğunu gördük. El ele verip yelkenleri tamir ettik. Böylelikle sağ salim karaya çıktık. Vakit geçirmeden Şeyh Abdülkadir-i Geylani Hazretlerine gelip söz verdiğimiz adağı takdim ettik. İpliğin sahibi ertesi gün gelip, Sultanım para geldi mi diye sorunca Şeyh Hazretleri tüccarların getirdiği bin altını kadına verir. Kadın aldıklarıyla fakirlikten kurtulur. Böylelikle duası kabul olmuş olur. Ölünceye kadar şeyhe dua eder. Ey kardeş! Allah dostlarının çeşitli oyunları vardır. Kimine kahır, kimine de lütuf suretinde görünür. Mürid olan kendilerine teslim olup hizmet edecektir. Ölünün gassala teslim olduğu gibi... Şeyh ne yaparsa bunun doğru olduğunu kabul etmek lazımdır. Mürit ne acele etmeli ne de geri kalmalı. Orta yolu tutmalıdır. Kardeşlerine güzel ahlak üzere muamele etmeli. Verilen hizmeti tevazu ve alçak gönüllülükle yapmalıdır.